Konuştuk. Geri dönüşler oldu. Geri dönüşlerde konunun devam etmesi gerektiği, yarıda kesildiği tarzında da düşünceler vardı. Biz de zaten konunun devam etmesi gerektiğini biliyorduk ve onu öyle planlamıştık. Hatta sorularla bitirdik geçtiğimiz programı. Yani bazı hani tarihi süreç içerisinde bu tür yapılanmalar nasıl doğuyor, hangi ihtiyaca tekabül ediyor, ilk tasavvuf şahsiyetlerinin ortaya koyduğu çizgi, bunlar üzerine Muhterem Hocam'ın değerlendirmeleri oldu. Sonunda... Bir cemaat nasıl olmalı? Sıhhatli bir cemaat nasıl olmalı? Cemaatin e, hani önderleri diyebileceğimiz önünde bulunan insanlar e, nelere e, dikkat etmeli? Ne de hassasiyet göstermeli? Ya da bir cemaate bağlı olacak kişiler, intisap edecek kişiler e, orada ...bulunmayı gerekli görecek kişiler nelere dikkat etmeli? Yani bunlar üzerinde konuşmak gerektiğini e, ifade ettik. Bunları e, konuşacağız bugün inşallah. İnşallah. Yani evet. sağlıklı, sıhhatli bir cemaat. E, çünkü cemaat dediğimiz hadise... ...hani İslam'ı ister yaşama hassasiyetiyle insanların bir araya gelişi olsun... Yani İslam'a farklı alanlarda hizmet duygusuyla bir araya geliş olsun ölçü önemli. Yani yola çıkarken gözetilecek ölçüler önemli. Yolda gözetilecek ölçüler önemli. Bir de hocam yani son yaşadığımız hadiseler bu tarz bir yapının hani başlangıçta düzgün olsa bile. Başkalaşabileceği ihtimalini de Yani düzgün olması da tartışılabilir Başlangıçta öyle miydi e, Diye de tartışılabilir Sonradan nasıl başkalaşıldı e, Bu da tartışılabilir Ayak Ama, kaymaları Ayak kaymaları Yani o Kur'an'ın bize öğrettiği dua hani Ayak kaymalar Rabbena ya, <gülüyor> Bade iz hedeytene e Hedayete erdikten sonra ya Yoldayken de şanam böyle yuvarlanabiliyor Yuvarlanılabiliyor Onu da konuşmamız lazım evet. Nasıl bir o ayak kayma Sürecine giriyor insanlar Topluluklar onları da Konuşalım Meselesen hocam sorunuza Destek için bunu söylüyorum Konumuza dahil etmeyebiliriz Kur'an-ı Kerim'de Bel'am Bin evet. Ba'ura ba denen bir Yahudi'den Bahsediliyor Bahsediliyor yani bununla ilgili pek çok İsrailiyat bilgisi var vesaire. Özet olarak yani onlarca pararaftan bir özet çıkaralım. Belan bin Bağur'a e, büyük kerametler sahibi bir, bir, insan bir insanken... E, ...bir köpeğin toprağa e, geberip gidip toprakta çürümesi gibi bir sahneyle... ...Kur'an-ı Kerim'un akıbetini anlatıyor. Evet. Yani... Bu, bu Kur'an-ı Kerim'de bize niye ders olarak gösterilen zirvenin zirvesinde bir örnek olarak örnek, sunuluyor. En zirvede bir adamken cehennemin dibine yuvarlandı Allah Teala buyuruyor. Yani evet. en zirveden düşülebiliyor demek ki. Evet. Bir kişi de düşebiliyor, cemaat de düşebilir. Da düşebilir. Evet, işte bunları tahlil etmek lazım ee, Yani bu bir ihtiyaç Kendik bire, bir birey olarak Ferdi baktığımızda da bir ihtiyaç İnsan nasıl yoldan sapabilir ee, Bir topluluk olduğunda Bu daha büyük hassasiyet gösterilmesi gereken bir şey Tabii. Ee, Onun için onu da inşallah ya Mesela Kur'an-ı Kerim'den bunu okuyoruz hocam evet. ee, Diyelim ki 10 Müslüman veya bir grup Bir cemaat evet. oturup ...Kur'an-ı Kerim'den Belham'la ilgili ayetleri okuyorlar. Ondan sonra da çok rahat bir şekilde bu ayeti okuyorlar. Evet. En zirveden cehenneme yuvarladı. Fati'na ve evet. ayatina fenseleha minha. Biz ona en büyük ayetlerimizi verdik. Yani kerametler, mucizeler gibi şeyler verdik. Fenseleha evet. minha. Yuvarlandı gitti onlardan. Evet. Çöktü gitti diyor. Bu ayetin tefsir dersi yapıldıktan sonra o dersi yapan hoca efendi için hata etmez diye aralarında konuşuyorlar müritleri. Evet, evet. Yani o Kur'an'la sabit adamın büyük adam olduğu, yuvarlandığı. Yani bel bin bize nasıl bir iz bırakmalı mesaj veriyor veriyor. veriyor veriyor. Rabbimiz onu niye orada zikretti? Evet bir Yahudi ha. niye onu bize anlatıyor? Ya, ya, ya, Teala. bu bu bunun üstünde yeterince düşünmüyoruz. Bu ayeti okuyan adam bile kendinde masumiyet sıfatı görüyor. Evet. Bu evet. ne bir bir gariplik bu işte. Evet. Kur'anımızın anlaşılamaması. Yani bu Açıyor. konuyu konuşmak Gerekiyor hocam. Genişçe Belki de örneğine bir on, daha geliyor. On da ayrıca konuşmak Konuşma. gerekiyor. İsterseniz bir yerden başlayalım. Evet. Yani bunu dinleyicilerimize. Şimdi bu program da bir yerde bitecek. Yeni yarım kaldı denmesin diye söylüyorum. Yani bu konuları bir miktar konuşmak lazım. Çünkü bizi ilgilendiriyor. Yani beni, sizi, tek tek Müslümanları... İslam'ı emanet çok edeceğimiz yeni nesilleri, yeni nesilleri, nesilleri, nesilleri ilgilendiriyor. ilgilendiriyor. Hakikaten doğru tercihler yapmak lazım. Doğru kararlar vermek lazım ve İslam'ın ölçüleri içinde kalmak lazım. Değil evet, mi hocam? Tabii, tabii. O zaman bir başlayalım. Yani... E, İslam'ın, evet, bu İslam'a göre yapılanmış bir e, yapıdır, cemaattir diyebileceği çerçeve nedir? Oradan <gülüyor> başlayalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Çerçevemizi hocam, Allah'ın kitabından, Peygamber aleyhisselamın sünnetinden, ashab-ı kiramın örneğinden alacağız. Evet. Başka bir çerçeve çizemeyiz biz. Tabii, tabii. Yani beşeri standartlar da bir çerçeve çizemeyiz. Elbette. Olur Ölçümüz bu. o hocam. Ölçü Kur'an, ölçü Resulullah Efendimizin sallallahu, bir, aleyhi sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdikleri. 114 suresi var Kur'an'ın hocam. Evet. 114 suresi var. Evet. Usul tefsir ilminde bu surelerin dizilişlerinin surelerin isimlerinin başlama bitişlerinin Surelerin içindeki dizilmelerin hepsinin tevkifi olduğu söylenir Yani allah Teala'nın murad ettiği gibi peygamberinin talimatıyla yapıldı yani Hangi ayet nereye, nereye yerleşecek? Koyacak? Hangi sure hangisini takip hangi edecek? Hangi sure hangi isim verilecek? Bunlar allah Teala'nın tarifine göre Yani yapılmış. Peygamber Efendimiz'den sonra sahabeler toplanıp Bagara suresini iki numara yapalım demediler Hı. Karışmadılar ona Demi salli... hakkını görmediler kendilerine Nasıl olacak ki bu hakları evet. yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son mukabelesinde Cebrail aleyhisselamla Ramazan-ı şerifteki Kur'an'ın aldığı Şekli Ashab-ı kiram Kur'an'ın son şekli Kabul ettiler evet. Bu çok önemli bir nokta hocam Doğru. Niye önemli Çünkü mesela biz tefsir dersi yapacağız ya İniş sırasına göre okuyalım Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yani desek, Nezul Nuzul sırasına. sırasına göre desek evet. e, asab ı kiramın çizgisinden sağa kaçmış oluruz Onlardan evet. daha iyi bir anlama kabiliyeti iddia etmiş oluruz evet. Çünkü Kur'an'ın şu andaki dizilişi iniş sırasına göre değil Değil, evet. değil. Yani, Çok evet. güzel onu iyi müdahale evet. ettiniz Ama elimizdeki Kur'an-ı Kerim Her şeyiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırası Elbet. Her şeyiyle evet. Yani minel cinneti vennas nokta orada bitiyor. Evet. Belki ashab-ı sonra çıkan tek şey sadakallahu lazim diyoruz okuma bitince. Onu, Bu kadar. Onu sahabe eklemiş. Yok onu sahabe de yani öyle yaptık. Kur'an okuduktan sonra sadakallahu lazim dediklerini dair bir rivayet yok elimizde. Kur'an'dan hmm. bir kelime o gene. Evet. evet. Gene Kur'an'dan bir kelime ama yani belki sonradan o da zaten Kur'an'da yok. Yani evet. Biz hafızlar okuyunca sadakallah lazım diyoruz Dünya sözüne intikal evet. Şeyi olsun tampon evet. olsun evet. orada diye Her şeyi Kur'an Dolayısıyla biz Kur'an-ı Tertibine bakıp hikmetler çıkarmak zorundayız Şimdi Kur'an'ımızın Surelerinden biri Şura suresidir evet. Şura suresi Çok önemli bir mesele bu hocam Şura suresi Kur'an-ı Kerim bize İsrail oğullarının bir ineği boğazlama Hikayesini anlattığı için Bakara suresi diyor Evet Meryem validemizle ilgili kıssayı anlattığı için Ali İmran suresi diyor evet. e Kadınların hukukundan söz ettiği için Nisa kadınlar suresi diyor evet. Ondan sonra İsa aleyhisselama inecek bir sofradan söz edildiği için ya Maide ayyemek. sofra suresi diyor Her şeyde büyük hikmetler var da evet. Bu Şura suresi Kur'an-ı Kerim'de ne anlama geliyor? Şura ne demek? Ee, Kur'an-ı Kerim'in suresinin adı bu bir surenin adı bu. Uzunca bir surenin adı. Bu surede Allahu Teala Müslümanları tarif ederken A, B, C birey Müslümanı veya grup Müslüman. Kimse, ülkesi neyse varsa tarif ederken Onlar namaz adamıdırlar diyor. Çok önemli hocam. Namazı şimdi. ikame eder. Namaz adamı. Namazı ikame ediyorlar. Ve emruhum şuura beynehum ve işlerini şura ile görürler. Evet. Üç ve mümin marzak nahum yün zekat verirler. Şimdi hocam burada çok hassas bir mesele var. Namaz, şura, sıralama çok önemli evet. ama önce namaz, namaz şura zekâ, ve zekat. Onlar kurtulan müminler olarak evet. vasf Şimdi biz 1400 sonra sonra çıkıp Müslüman karakterini tahlil ederken. Namaz kılmayana dinden çıktı, hele üç cuma ise dinden çıktı diyoruz. Niye? Ya kaç ayetinde allah Teala bu namazı emrediyor buyuruyoruz. Onlar namaz kılar buyurduğu için allah Teala Şura suresinde. Diyoruz ki namaz kılmayan bu ümmetin adamı olamaz diyoruz. Evet. Peki ve emruhum şuura beynum. İşlerini kendi aralarında şura ile görürler. Bir kişinin diktatör olmazlar demek, şura o demek. Bir kişinin fikri hükümran olmaz. Evet. Cemaatin fikri hükümran olur. Bu ayeti nereye koyacağız? Ya da ayetin namazla zekatın arasında tampon gibi duran şura mefhumunu nereye koyacağız? Bir mümin evindeki düzeneyinde sabah namazına kaldırıyor çocuklarını. Evet. Çok güzel. Ee, yıl sonunda oturup zekatını veriyor Ramazan Şerif oluyor Şaban ayı oluyor zekatını veriyor Bunlar onun Müslümanlığına delalet ediyor Hanımıyla hiç istişare etmiyor ama Evet Bu neye delalet ediyor hocam Şimdi dedik ki Kur'an'ımızın Sure ismine dizilişine varınca yani e Evde kadar, de şura olmalı diyorsun. En küçük noktadan alıyoruz Evet en, Yani hele bir doğu kültürlü bir adam Hanımına soracak hali yok Evin perdelerini alırken Evet Diyorsa eğer Burada Müslümanlığı biz namaza indirgedik Zenginin de Zekatına indirgedik Arada da şura'yı kaynattıysak Kur'an'ımız bize hitap Etmiyor tamamıyla demektir bu Çünkü Şu ayet alındığında %30'u Müslümanlığımızın şura çıkıyor Ya toplum Hayatı da Olmazsa olmaz Bunu siyasete indirelim yani hangi alana indirsek indirir? Yani buyurmuyor ki Allah ya Teala şey. sadece devlet yönetiminde şura yaparlar. Evet. Namazı kim kılıyorsa, namazla ilgili hakamus sala namaz kılarlar. Evet. İfadesi lar takısı kimi gösteriyorsa işlerini şura ile görürdeki zamirde o zamirde. Beyne hum diyor zaten. Onlar yani kendi onlar. aralarında. Evet. E demek ki müminlerin arasındaki işlerimiz Şura ile hallolması lazım. Dolayısıyla bir İslam, İslam'ı vurgulayarak söylüyorum. Bir İslam devletinin ana karakteri şuradır. Demokrasi değil veya çoğunluk filan değil. Şuradır. Şura bambaşka bir şey çünkü. Demokrasi oy çoğunluğunun adıdır. Şura fikirlerin üstünlüğüdür. Yani fikirler evet. üstündür. Geri geldiğinde şura diye bir konuya gireriz. Evet. Bu, ee, şura nasıl realize edilir dedi, diye bir soru. Ama ben çok kolay olsun diye evden başlıyorum hocam. Siz <gülüyor> bunu siyasete çektiniz yani. Yani şura o her yerde şey o hocam. Yani evde de şura nasıl realize edilir sorusu vardır. Ya da evde edilemeden bize, dışarıda nasıl edilir? Da, evet. Tabii, yani evet. eşine soramayan bir insan. Evet. Şu şöyle olur mu diye eşine soramayan arkadaşına sorar mı? Ya da alt biriminden birisine sorar mı? Memuruna sorar mı? Evet. Bu böyle olsun mu diye. Tamam öyledir der çeker gider. Burada e, eğer İslam devlet olduğunda şura ile devlet olacaksa yani fikirlerin iyisinin seçildiği bir mantıkla şura olacaksa e, aynı şekilde İslam'ı Küçük bir çapta her türlü büyüklüğüyle ve kapsamlılığıyla yaşamak için bir araya gelmiş grup, tarikat, cemaat, isim isteyen istediği gibi isim veriyor zaten. Bu isimlerin herhangi biriyle bir araya gelmiş Müslümanlar, onlar şura ile iş görürler kalitesindeki ayetteki bu kaliteyi yakalamadıkça, İslami cemaat olamazlar hocam. Evet. Niye? O emruhum şura بينهم. İşlerini şura ile aralarında görürler. Bu temel bir çerçeve. Temel namaz kadar temel. Evet. Zekat kadar temel bir karakter bu. Bu şura ile iş görmeyi beceremeyenler çok uzun sakal bırakarak İslamileşmiş olmazlar. Evet. Sakal onların kendi çenelerine ait bir kavramdır. Yüzlerinin görüntüsüdür. Şura amellerinin görüntüsüdür. Evet. Dolayısıyla Müslümanların derneği, vakfı, hatta ve hatta bir seyahate giden, geziye giden arkadaş grubu, Allah rızası için filan işi yapayalım diye birleşmiş grubu, cemaati, tarikatı, vakfı, ne, ne işiyor yani ashabi kiramın mantığı bu bir defa. Şura ile iş yapılmadığı sürece kalitemiz İslam kalitesi değildir. Grubumuzun kalitesi. Bu arada namaz kılıyoruz namazımız kabul olur ayrı bir mesele. ...verdiğimiz zekatlar ayrı bir mesele... ...çünkü bunlar İslam'ın farklı şey, farklı... Ya, ...sakalımız makbuldür. da makbuldür... ...o da ayrı bir mesele e, şüphesiz hocam... ...yani yüzümüzün Müslüman... E, ...ca bir veçeye kavuşması da ayrı bir şey... ...yani bir Müslüman... ...mesela namazda abdesti bozuldu... ...gitti abdestini alıp namazı tamamladı diyelim... ...şimdi o gün abdestin bozuldu diye... ...haccında bozulmuyor... Evet. ...değil mi... ...yaptığın haşlar da iptal oldu... ...namazda abdestin bozuldu... ...böyle bir şey var mı? Yok... Yok. Abdese abdese karşı cinayet işledin diyelim. Abdesin bozuldu, hac duruyor. Oruç duruyor. ...iman giderse mahazallah. bir grubu ama bozduğumuz. bir grup oluşturduğunuzda bir bütün oluşturduğunda bunların hepsinin toplumsal görüntüsü şura idi. Evet. Şura olmayınca sen bireysel bir atılım yapıyorsun. Evet. Yaptığın bireysel atılım ümmet adına olmuyor. Evet. Faturayı ümmet ödüyor zararı ümmet ödüyor. Ee, İslam'ın geleceğine dair sakıncalar oluşuyor. Ee, bu eğer Hocam şöyle o zaman bu şura bu kadar hayati bir e, mesele olmazsa olmaz bir Müslüman topluluk için yani bir arada olunduğunda yani orada karşılaştığımız problemle yani şura nasıl olunur? Nasıl şurayı realize ederiz? Bir de ee, şura e, Nasıl olmuyor <gülüyor> Nasıl şimdi, olmuyor Şimdi bir kere şura Sözlük anlamıyla bakıldığında Arının bal toplaması demek Evet Arı vız vız hmm. çiçeklere konuyor Bakıyorsun o çiçekte hiç durmuyor Bir de bir bakıyorsun kabak çiçeğinin içinde kaybolmuş arı evet. Oradan bir gürültüsü geliyor Sonra iki dakika sonra kaçıyor oradan yani Diyelim ki yani 50 çiçekten bin çiçekten üçüne e, beşine to konuyor. Tozları alıyor, alıyor. Ama e, bazısından da teğet geçiyor bazısından. Evet. Daha önce bir arının konduğuna konmuyor i̇şte mesela. Şura yani keyhane demek. Sözlük manasından yola çıksak sözlük mesela. Sözlük manasında yola çıktığımızda beyinlerdeki balı topluyor yetkili. Evet. Beyinlerinde herkesin beyninde bir bal var. Kiminin de beyninde. O zaman bir şey şöyle mi? bir şey mi çıkıyor? Bir yetkili lazım, arı lazım arıla atab ana lazım. Bir yetkili lazım, ha, bir yetkili ama, lazım evde, ama evde yetkili 1000 tane çiçeğe de ulaşabilmesi lazım sistem o bal üretmek için. Çok güzel. Evde müsaaden hep evden gidelim hocam. Peki biz. hocam. Ev, ev, ev, ev kolay geldi herhalde. Hayır. en zoru ev hocam. En <gülüyor> Öyle zoru mi, en zor. Peki hocam. Öbür emirle oluyor da evde emir de çökmüyor. Çökmüyor. Şimdi Kur'an'ımız evdeki mesul kim diyor? erkek erkek diyor evet erkeğe de şura ile hareket edeceksin diyor Hı -hı. çünkü kafana haram, göre evi düzenlemeyeceksin ve hem ruhum evde de var e, evde ev Çocu çocuk da bir e, bebek nusur? hariç tabii bebeğin evet. kanaatini buraya taşınalım mı diye sorarsan balkonuna bakar bebek balkonu evet. varsa evet. taşıyor mı elbette bu değil bebeğin menfaatini kollarsın o da değil ama görüş reşit insandan alınır Evet. evet. Hiç, öbürünün zevkine bakılır Şimdi evin reisi evle alakalı bir iş yaparken yoksa namaz kılarken istişare edecek hali yok. Kıbleye evet. mi dönelim sağa mı dönelim diyecek hali yok herhalde. Evet. Herkesi ilgilendiren bir iş yaparken aile meclisini toplayıp ne diyorsunuz hanım ne diyorsunuz çocuklarım demesi ondan sonra da onun kanaati destekleniyorsa onu yapması değilse nefsine ağır da gelse. Evet. Onların hak gördüğünü desteklemesi gerekiyor. Nefsine ağır bile gelse. Zaten bir, sordunuz ya bu nerede tıkanıyor? Burada tıkanıyor. Nefsin... Yoksa hmm. çocuklar ne diyorsunuz diye herkes soruyor. Evet. Fazla konuş biz onları senden iyi biliyoruz. Otur aşağı kaç senedir siyaset yapıyorsun. Daha velet <gülüyor> dün evlendin çocuğun yok bizim torunumuz var. Biz senin kadar bilmiyoruz mu? Burada şura öldü Allah rahmet etsin. Şura gitti <gülüyor> evet. burada. Evet. Bir de senin iman ettiğin peygamberin aleyhissalatü vesselam zırhını giymiş Tedbir almış Vesaire yani savaş karakterinde evet. Gençler öbür türlü yönlendirdi diye Uğud'a çıkmış Evet Ve Uğud'un facia olacağını da hissetmiş bu arada Evet Tamam ya Rysola biz vazgeçtik deyince de yok böyle istedi gençler bir kere bu kararı verdik demiş Evet Değil mi hocam Uğud Zırhını giyen bir peygamber çıkarmaz diyor değil mi? Şimdi yani şura bu işte Evet halbuki yani yanlış olduğunu zırh, zırh çıkmaz mı çıkar da <gülüyor> şûranın <gençlerin> yönlendirmesi <gülüyor> onlar da pişman olmuşlar biz ne yaptık niye karıştık bu işe düngü çocuk biz ne karışıyoruz gibi evet. yani misal olsun diye söylüyorum ashabı kerâmı çocuk kelimesi doğru değil de yani orada çocuk konumundalar Ebu Bekir radıyallahu olan yani Bedir'e katılanlara göre çocuklar oradaydı. <gülüyor> evet, evet. Şimdi burada ne olmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aktif bir şura örneği veriyor o aktif şura örneğinden de vazgeçmiyor. Evet. Batıl bir şey isteyebilirler. Yani evimize şu haram cihazı alalım diye bir şey isterler. Orada şura olmaz ki haramlarda şura olmaz zaten. Evet. Şura mubah ve serbest konularda olur. Yani intihar edelim mi diye bir şura yapılamaz ki. Evet. E, i̇ştihada mesa yoktur ya, değil e, mi? şeyde ko Konuşulması e, bile mümkün değil Şerbi olan yerde evet. onu, onu konuşmuyoruz zaten evet. Serbest alanda at koşturulur Bir alanda konuşuyoruz evet, bunları evet. Şimdi burada Mesela bir hoca efendi Diyelim ben talebelerimle oturuyorum Gençler nasıl yapalım diye istişare ediyorum Esasen ben ne istersem o olacak Zaten onların da gönlünü almaya çalışıyorum Bu şura değil Şuura suistimal bu Evet yani kime kaç para vereceğimi bildiğim halde kaç para istiyorsun demek gibi oluyor bu. Evet. Yani böyle böyle değil. şura aktiftir. Yani o zaman şura diyelim ki siz yani kendimizden örnek vermek daha daha kolay, olur. daha kolay daha rahat e, Çünkü biz de e, bu işin bir e, uygulayanıyız diyelim ki yani siz nasıl hareket etmelisiniz diyelim ki bu şurayı işletmek için, yani o istişareyi açan kimse nasıl hareket etmeli? Bir. Bir de diğerleri, soru sorulanlar nasıl hareket etmeli? Bir, istişareyi Allah'ın helallerinde yaparız. Evet. Serbest konularda yaparız. Bu kanun. Evet. Yani haşa, e, alkollü mü olsun düğünümüzde istişare mi yapacağım ben? Evet. Düğünümüz alkollü olsun diye istişare yapılamaz. Bitti. Ama... İstişare yaptığımız konular... ...serbest konularsa... ...bu ne demek? Fikirlerimizden bir hamur yapacağız demek. Evet. Bu hamurun suyunu... ...istişarede yetkili kimse kullanacak. Evet. Yani ne kadar un katarsan da... ...suyla hamur olacak o çünkü. Yani ben yetkili, sorumlu... ...aile reisi, vakıf başkanı... ...cemaatin başı... ...belediye meclisinin başıyım diyelim. Evet. Yani bir istişare etmem gereken bir yerde... Selamünaleyküm aleyküm selam. Şunu şöyle yapmak istiyoruz diyeceğim. Benim her zaman su gücüm olmalı bu hamuru yapmak için. Aks taktirde fikir kargaşası çıkar. Bu su gücünü nasıl kullanıyorsun? Su gücü ne demek o? Su gücü çok. Hamurda su evet. gücü diyorum. Ee, birisi, mesela diyelim ki camiyi kubbelimi yapalım, e, çatılımı yapalım diyoruz. Evet. Birisi diyor ki çok soğuk bir bölge burası diyor. Bu bölgede biz diyor. Camiyi kubbeli yaparsak ısıt ...hiç kışın cemaat gelmez diyor. Altın bir fikir. Evet. Bunu artı olarak yazıyorum. Bu altın çapında. Bir fikir. Neden? Evet. Makul bir şey söylüyor. Doğru. Makul bir şey söylüyor. Evet. Öbürü diyor ki e, bu camiyi diyor kubbeli yapalım diyor. Karşı köyün camisi kubbeli. Bizim Biz kubbesiz, kubbesiz yaparsak ya siz de biçim cim, camile cimlik yaptınız. Eksi bir. Bunun şura değeri yok. Evet. Niye şura değeri yok? Çünkü bu Müslüman esasen caiz olmayan ibadette haset, ibadette kıskanma duygularını öne çıkarıyor. Yanlış bir istişare. Evet. Bunun gibi yok sayıyorum. Evet. Su gücüm ne? Cami benim? bunun için yapılmaz. Bunun için cami yapılmaz. Evet. Riya var ortada zaten. Bunun e, bu Müslümanın fikrini su gücümü kullanıp yok kabul ediyorum. Evet. Öbürününkünü artı kabul etin. Bir başka Müslüman diyor ki tamam kışın soğuk olur doğru söylüyorsunuz ama kubbeli yapmasak teravide sıklam oluruz bu camide. Hmm. Kubbe bize daha çok nefes almayı sağlar. Yazın. Ne zaman olursa olsun. Hı hı. Isıtması zor ama... ...kubbesiz camide nefes sorunu olur... ...camiler onun için kubbeli yapılıyor... Hı hı. ...daha çok metreküp... var. Aa ...bu artı... ...bu evet. da artı... ...ama iki zıt kutup geldi şimdi... ...biri kubbesiz diyor makul bir gerekçe söylüyor... ...biri kubbeli diyor makul bir gerekçe söylüyor... Evet. ...bir de... ...aptalca bir şey söyleyen... ...adam karşıki köyün minaresinden aşağı olmasın... ...kubbe dedi... ...onu aptalca kabul ettiğim için su gücümü kullandım... ...reddettim... ...ben... Bu işin imzasını atacağım ya şimdi köy muhtarı olarak mesela. Evet. İki tane değerli fikirde aktık. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. İstişaremizin neticesini size bir daha hafta anlatacağım. Gidiyorum bir mühendise. Çevre mühendisine giriyorum. Niye? Aynı Kur'an işi uzmanına danışın diye talimat vermişti çünkü. Evet. Gidiyorum çevremi. Biz bir cami yaptıracağız. Camimizde kubbeli olursa şu artılar kubbesi olursa bu artar ve bunu Erzurum'un Horasan'ında yapacağız. Evet. Sen bize lütfen bir açıklama mısın? O da diyor ki kaç nüfusu sizin köyünüz? İşte 300 haneli. 300 hane için e, caminin kubbesine gerek yoktur. Camiyi dolduramazsınız siz zaten. Şu metrekare yapın. Diyor ki mesela 200 metrekare yapmayın cami. 300 yapın da kurtarsın kubbesizliği diyor. Kubbeden Çözüm üretiyor. Evet. Ben su gücüm nedir? Mühendisin fikriyle birleştiriyorum. Çatılı cami fikri bakıyorum ki makul görünüyor. Elhamdülillah. İmzamı atıyorum. Şura budur. Şimdi burada tabii o su gücü de hep şeyden gidiyoruz bir hamur yapmaktan. Su gücünü e, kullanan insanın yani tayin edici insanın ee, pozitif bir tavır içinde olduğunu düşünüyoruz. Peki pozitif olmadığı durumlar da söz konusu olabilir mi? Yani o su gücünün yanlış kullanılması gibi bir durum da ama biz ümmeti Muhammediz. Boyu uzun, bıyıkları kalın, sakalı uzun diye bir adamı reis yapmayız ki. Evet. Bir noktaya daha geldik bu sefer. Kim Heh. nasıl reis olur Kim bu ümmete? Kim nasıl reis olur? Evet. Eğer daha önce onu, onu asır... daha önce onu e, ...akılsızca reiş yaptıysa bir millet... ...kökten şuura hakkını da kaybettiler zaten. Evet. Yani o, onu niye siz dernek başkanı, vakıf başkanı seçtiniz ki o zaman... ...sadece babası zengin adamdı... ...ya da babasından tevarüs edip bunu aldı... ...gibi gerekçelerle bir adam eğer... ...Müslümanların başında konuşuyorsa... ...şuraya gerek kalmamış demektir. Asıl problem orada. E, kökte sorun var, o zaman elektrik yok zaten. Hani demiş adam barutumuz yoktu o zaman kalsın konuşmaya gerek yok demiş evet. madem barut yoktu. Buradaki sorun yani şura'yı biz namaz gibi, zekat gibi, haç gibi işleyen bir Müslümanlık zemininde konuşabiliriz. Daha e, imani kimliğine bakılmadan yan tesirlerle birilerini kendilerine baş seçenler, Şura'yı ne yapacaklar ki? Şura orada işlemez zaten. yani Lüks kalır şura. Fakat problem de tam orada hocam zaten. Yani niye biz bu konuyu konuşuyoruz? Yani bu tarz yapılar zaman, olduğu için. Bir önceki şura'mız başımızda kim olsun şurası olmalı? O da önemli. Su, su gücünü Tabii. kim kullanacak? Yani o şöyle de bir şey oluyor. İlla... Böyle mesela 10 kişi toplanıp başımızda şu olsun gibi oluşmuyor Hayır, e, yapılar. Oluşmuyor. Yani yapıları güçler bir, pazarlığı yapılıyor. Bir kişi belki başlatıyor bir şeyi. Değil mi? Bir kişi başlatıyor bir şeyi. O kişi başlatırken e, belki ha bazen iyi niyetle başlatıyor, bazen kötü niyetle başlatıyor. Bazen haberi olmuyor başlatanın. evet yani e, oralarda da problem var. Yani Diyelim ki o suyun başındaki insan Değil mi? Onun karakteri üzerinde de durmak lazım Nasıl bir insan o? Siz beni nereye götürdünüz biliyor musunuz? Nereye geldiniz İsrarla hocam? vurguluyorduk çocuklara abdest taharet öğretirken Bu ümmet şuura ümmetidir de Öğretelim İslam sadece taharetten abdestten ibaret değil Muhakkak tabii. Sosyal kimliğimiz de İlmahal kitaplarına girmeli Evet Sosyal kimliğimiz Biz Müslüman olarak Gibet yapmayacağımız, dedikodu yapmayacağımız, kadın resmini Facebook sayfasında kullanmayacağımız ilmal kitaplarına girmeli artık. Evet. Şimdi 30 sene, 40 sene bir Müslüman sadece Müslümanlık deyince Ramazan'da oruç, iftar, Muharrem'de aşura böyle bir kavramlarla yetiştikten sonra onu belediyede falan yerde göreve getiriyorsun. Şimdi şurayı da uygula diyorsun. Bu bidat gibi geliyor adamın İslam'ın neresinde bu diyor. İslam niye karışıyor buna? ...ya da yoktu bu nereden çıktı... ...kim çıkardı bunu... Evet. ...radikal bir grup çıkardı zannediyor... ...baştan İslam'ı biz... ...şura uygulayabilmek için... ...şuranın, siyasetin... ...sosyal kimliğimizin, ticaretimizin... ...ziraatimizin temeli olan konular... ...yani İslam'ın... ...şeriat mantığı... E, ...ilmuhal kitaplarına yani çocuklara öğretilen... ...eskiden bir 54 farz vardı... ...o 54 evet. farza razıyız mesela... ...54 farzın açılımı girse emin ol, yani biz İslam'ı çoktan öğretmiş oluruz çocuklarımıza. Eğer biz şurayı Kur'an-ı Kerim'in bir emri olarak, ta o siyasette görev aldığı zamana ertelersek bilgi olarak şuraya hiç bir zaman yer bulamayız. Evet. Yani ailede başlamıyorsa siyasette de olmuyor. En küçük etkin yani. alan değil, değil mi? Olmaz. Siyasette Tabii. de olmuyor veya cemaatte de olmuyor. Ki... Yani ben abdestsiz namaz kılabilir miyim diye düşünür mü bir Müslüman? Düşünemez tabii. Yani bir Müslüman cenazeye gelenler hariç onlar zaten abdestli yok gusüllü yok olabilir yani cenazeci onu demiyorum. Camiye sabah namazına giden bir Müslüman günün birinde bugün de abdestsiz gideyim diyebilir mi? Kur'an'ın emri tabii, açık tabii ki. Aynı Kur'an aynı tonda ağırlıkta Şura'yı emrediyorsa. Bugün Şura'sız iş yapayım diyebilir mi? Diyemez. O zaman cemaatlerde bir şura Evet şura hassasiyeti disiplini değil mi e, prensibi e, oluşması lazım bunu, yani bunu hem hem suyun başındaki insanda hem de e, diyelim ki o e, yapı içerisinde bağlı olarak bulunan insanlarda. şimdi bu tabi bir şeyle çelişiyor masumiyet Evet Fevkal Beşeriye... Yani Beşerilik noktasını aşmış olmak gibi... Kavramların çiğnenmesi lazım. Evet. Bu ne demek? Şu. Eğer yani, biz... Yani masum imam... Masum e, imam gibi yok. masum vakıf başkanı olursa... Evet. Olmaz. Peygamber aleyhisselamdan başı Hiç kimse... Beşerliğinden masumluk kılıfıyla kurtulmuş... O olamaz. Peki masum olmama hali ne demek? Bu yani... Masum olmama halini biraz e, izah edelim. Yani olmamak... Diyelim ki aile içinde diyelim baba reis ama baba masum değil demek ne demek? Masum değil şu demek evladı 30 yaşında hiçbir edep e, kuralını aşmadan babacım efendi babacım şu buyurduğunuz mesele doğru değil bunu yanlış yapıyoruz bu daireyi biz bu şekilde alırsak ömür boyu taksit öderiz lütfen bunu bir daha düşününüz. Müthiş bir masum olmadığını yüzüne okuduk. Benim babam bilir la biz yokken o İstanbul'da inşaat yapıyordu. Dediğim Ya da o öyle dediği zaman siz ananızla evlenmeden ben daire yapıyordum la siz ne karışıyorsunuz. <gülüyor> dediği zaman masumluk görüyor kendinde. Evet. Yani işte adam, görüşü tartışılmaz adam. O adam olamaz. Ditte de yok siyasette de yok. Bu ümmetin ticaretinde de yok böyle bir şey. Çok müthiş bir örneği müsaade ederseniz konuşalım var, hocam. Böyle. Hep biz böyle günlük konuşuyoruz ya. Ashab-ı kiramdan konuşalım. Evet. Şimdi Ömer bin Hattab radıyallahu, radıyallahu anh müminlerin emiri. Bir gün Ömer'e Ömer diyorlar ki. Bir işte sokak diyor orada bir kadın var. Kocası ticarette bu kadının evine çok ziyaretçi geliyor. Medine'ye yakışmıyor bu. Hmm. Yani bir kötülük ithamı da yok. Evet. ...ama kadının gurbette kocası... ...bu kadar ziyaretçi niye evine geliyor? <gülüyor> Öyle evet, bir dedikodu olmuş. Dedikodu vardır diyorlar. O da işte ile ilgili kimse... ...bana o kadını çağırın diyor. Evet. Soracak yani sen kim giriyor çıkıyor evine? Bir itham yok da soruşturmak... <gülüyor> ...hissediyor. Derken işte kimse Ahmet'i diyelim... ...gönderiyor... <gülüyor> e, ...kadının kapısını vuruyor... ...sen filanca kadın mısın diyor, evet diyor... Ömer seni çağırıyor makamına diyor. Kadın feryat ediyor. Yandım Allah diyor. Beni Ömer niye çağırsın diyor. Evet. Hamileymiş kadın çocuğu düşmüş. Allah Allah evet. Düşmüş ve yaşamış çocuk bir iki dakika ölmüş. Yani demek ki hamileliğinin herhalde son günlerinde nefes alınca çocuk doğduktan sonra... ...bu otomatik olarak ölünce de insan ölmüş oluyor. Evet. Bitti yani bu. Canlıyken. Kürtaj değil bu. Evet. Ha 80 yaşında bir adamı öldürdün... ...ha 8 dakika yaşamış bir çocuğu öldürdün. Evet. Şeriata göre ...medeni e, hukuka da göre böyle... Yani ...yaşayan insan Hı -hı. bu çünkü. Gerçi şeriatımız onu ana rahminde de... ...41. günden itibaren öyle görüyor. Cinayet evet. görüyor ama... ...bu fiili Hı -hı. bir cinayet. Evet. Derken... ...çok kötü oluyor. Kadın... Yani resmen hak sahipliğine üstleniyor bu sefer. Derken Şura Meclisi toplanıyor. Şurayı konuşuyoruz şimdi. Evet, önce. evet. Şura Meclisi toplanıyor. Kim Şura Meclisinde? Ashabı Bedir. Evet. Yani Bedir Bedirliler. Bedire ka karışan katılanlar. Yani Ümmeti Muhammed'in peygamberden aleyhissalatü vesselam sonraki en büyük adamları. Evet. Arşın onayladığı yeşil pasaportlular. Can imtihanına Koşanlar. Yani onların yani. vasıfları saymakla bitmez. Evet. Yani VIP misafirleri bunlar. Modern <gülüyor> deyimle evet, evet. Allah'ın razı olduğu kulları. Ee, meclis toplanıyor. Ömer olayı anlatıyor. İşte arkadaşlar diyor. Böyle böyle oldu diyor. Ben kadına haber gönderdim. Gelsin bir soruşturayım. Nedir bu diyor. Kadın herhalde kabahatliydi ki korktu kadın. Çocuğu düştü. Çocuk nefes aldıktan sonra da öldü. Ortada evet. bir cinayet var. Evet. Ortada bir cinayet var. Ee, buyurun ne dersiniz diyor Herkes diyor ki ya, Sen devletin başısın Elbette bir ihbarı değerlendireceksin ee, Ortada bir kaza var Kadın duygusu almış Sen artık. bundan sorumlu olmazsın Niye sorumlu olacaksın ki Allah için söyleyin diyor hmm. Ben mesele şu Diyeti ödenecek çocuğun Evet. Çocuğun diyeti ödenecek Bu diyeti ben mi ödeyeceğim diyor Diyorlar ki hayır Sen ödemen gerekmez diyorlar ...ortada devlet işlemi yapıyorsun sen. Tam... ...teşekkür edecek, meclis kapanacak... ...Ali Radıyallahu Anh... ...Efendimizin damadı... Emir, ...Ya Emir bir dakika diyor. Bir bana bakar mısın diyor. Sen bunlar... ...senden hep korkup da öyle çağırınca... ...kadına çocuğunu düşüttüren... ...bir adamsın, onun için böyle konuştular sana diyor. Bu cümle çok önemli hocam. Evet. Ömer'e söyleniyor bu Tam söz. Tam ne diyor, biz daha... Yani bunlar senden etkilenen tiplerdir diyor. Hmm. Onun için diyor seni haklı çıkardılar diyor. O istişareye katılanlar, katılanlar için. Katılanlar diyor yani içinde. Bedir ashabı var. Bedir ashabı var. Evet bunlar yalan söylüyor demiyor ama... ...duygusallık etkiliyor bunları. Demeye getir ise, evet. getiriyor. Burada diyor senin elemanın diyor... ...hamile bir kadına daha nazik davetiye götürebilirdi diyor. Sen diyor sert davranmazsan o da sert davranmaz diyor. Evet. Dolayısıyla diyor bu çocuğun katili sen sayılırsın diyor. Ödeyeceksin bu diyeti diyor. Hazreti Ali. Ali. Şu isimleri bir düşün hocam yeryüzünde. Peygamber aleyhisselamdan sonra, meleklerden sonra en üstün adamlar bunlar. Evet. Ve onların başında adaletin simgesi bir Ömer var. Allah'tan başkasına tenezzül edip korkmayan tipler haklısın diyorlar. Bir başka onlar gibi bir delikanlı çıkıyor. Senin heybetin bu kadının çocuk düşürmesine neden oldu diyor. O heybet sayesinde kadisiye kazanıldı ama. O evet. heybet sayesinde adalet sağlandı. Hem o heybet olması lazım ama o heybet Heybetin, ıı, diyelim bir kadının hamile bir kadının. Doğal kadın... bir yıpranma gibi bir şey e burada var. Evet. Ödeyeceksin diyor. Ömer ne yapıyor hocam? Ne yapıyor? Işte, su gücü bu. Evet ee, Çocuğunu çağırıyor oğlum diyor. Bizim evdeki harçlıklarımıza bak bir diyete yetiyor mu diyor. Topla kureyichten diyor, hatta bunun ailesini ödeyelim bu diyeti diyor. Topluyorlar, ödüyorlar hocam. Evet. Şura. Şura Ve emrüm şura beyim. Burada Ömer mi büyük? Ali mi büyük? Hakkı tescil eden bu jüri heyeti mi büyük hocam? Hepsi evet, büyük. Hepsi büyük. Evet. Hepsi büyük. Ama bu ne oldu? Ümmeti Muhammed'in yüz akı oldu. Bugüne kadar bakın aradan kaç basır geçmiş. O insanlar şimdi tabii hocam. Belki şuraya gelebiliriz. Diyelim Ömer'e, Hazreti Ömer'e e, o e, hassasiyeti veren iman, sorumluluk işte değil mi? İman, Allah'ın huzuruna çıkma kaygısı değil mi? Yani, Ama Allah'ı namazda ve Ramazan'da <gülüyor> iftarda hatırlayan biri değil ki Ömer. Sadece o zaman evet. hatırlamıyor. Evet. Ömer 24 saat Allah'la yaşıyor. Sonra böyle bir de, yani ...hamile kadına çocuk düşüttürüyor... ...adının anılması... ...böyle bir adamın önünde bir dakika... ...bunlar senden korkup da böyle konuşmuş olabilirler... ...diyor birisi... ...ve hiçbir devlet yetkisi yok karşındaki adamın... ...ben bir ara öyle bir yazı da yazdım... ...o nesil diye hocam... ...yani o nesil yani... ...işte... Hazreti Ömer'e seni kılıçlarımızla düzeltiriz diyebilen o da nesil. meşhur bir olay mesela. Mesela o kadın mehirlerle ilgili. Değil mi hocam? Allah böyle diyor. Sen ne konuşuyorsun? Ne, ne konuşuyorsun? diye Yani şimdi en tepedeki insana işte o şuurayı hani içselleştirmiş diyelim. Hocam yani, sadece tepedeki adam değil biliyor musunuz? Hı. Peygamber aleyhisselamın halifesi, halifesi bu. Halifesi yani. Sadece siyasi gücü yok. Evet. Bana ve benim raşid halifelerime uyun diye peygamber teminatı altına alınmış uygulamaları. Evet. Aleyhissalatu vesselam. Bu basit iki güç kullanıyor Ömer. Peygamber adına iş yapıyor adeta. Bu yüz böyle ifade edilmese de özü bu. Raşid halifelerden olduğu için e, şu şöyle olsun mesela teravih namazını cemaatle kılalım diyor. Hiçbir Müslüman itiraz etmiyor. İcma oluşuyor bu sefer. Evet. Yani bir gücü de dini gücü de var. Bir de siyasi gücü var. Bir de kim bilir üç gün önce... E, ...Kadise'yi fethetmiş... ...imparatorluk avuçların içinde kum olmuş hocam. Evet. İmparatorluk yemiş bir adam bu. Bitirmiş imparatorluk... İ İran, ya, Pers, i̇mparatorluk. Pers imparatorluğu. Pers imparatorluğu, üç bin yıllık bir imparatorluğu... ...yerle bir etmişsin sen. O, o kudret var, o, o kudret, ihtişam var. O kudretinle... Yani eğitim zayiatı deniyor ya askerde eğitim zayiatı bile denmeyecek bir şey oluyor. Bir çocuk işte bir memurundan dolayı ölüyor. Halbuki şimdi çağır memuru görevini azlet tazminat ödettir memuru bitsin değil mi şimdi değil ki? Değil mi yani, yani. Öyle değil ama. Bu mudur ee, büyüklük Ali'nin delikanlılığı mıdır büyüklük basireti radıyallahu anh'ım cemiyen ve oradakilerin de hakkaniyeti değerlendirip ne yapalım? Böyledir. Devlet tazminat ödesin. Nitekim onu da boş bırakmıyorlar. Yani devlet bir tazminat ödesin. Buradaki zaten tartışma senin bireysel hatan mı bu devletin hatası mı? O evet, noktada evet. Ali ne diyor? Senin heybetin buna neden oldu diyor. Evet. Bu hocam şura bu işte. Bunu biz ailemizi uyarlayabiliriz. Bizim e, on, 25 yaşında oğlumuz baba yanlış yapıyorsun bu görüş. Anneciğim sen yanlış düşünüyorsun. Hocam o demin bir şey dediniz Yani Hazreti Ömer'i O tarz davranmaya e, Sevk eden Şey nedir diye ben söyleyince Hemen iman dediniz İman Yani o hangi iman Yani neye iman yani, Nasıl bir iman o? Felsefesiz iman evet. Aması kaması evet. olmayan iman evet. Felsefesiz iman Allah biliyor cennet cehennem biliyor Başka bir şey bilmiyor Evet ama bu böyleydi. Deyemiyorsun Ömer'e. Mesela birisi Medine'ye gelmiş. Hangi iman diye örnek verelim. Ömer'e diyorlar ki Mısır'dan birisi geldi. Millete diyor ki bu Kur'an'ın her tarafı niye tatbik edilmiyor? Bazı ayetleri böyle esniyorsunuz. Siz esnek görüyorum filan diyor. Böyle radikal grup diyorlar. Böyle i̇şte hmm. biri gelmiş. Onu bana bir getirin bakayım demiş. Hazreti Ömer. Ömer, <gülüyor> çok mühim bir şey hocam bu. Ömer'in önüne getiriyor adam. Sen mi diyor Medine'de ...bu Kur'an'ın hepsi yaşanmıyor... ...eksikleri var yaşamanın... ...yani daha iyi Müslüman olun... ...diyen sen misin diyor... ...evet diyor, ben diyor dedim diyor... ...en son sen ne zaman hatmettin Kur'an'ı diyor... İşte adam da bir işim söylüyor... ...elinde de bir kırbaç var... ...adamın kafasına vuruyor... ...bana bak diyor... ...sen henüz diyor dün Kur'an okumamışsın... ...bugün bize eksiklikten söz ediyorsun... ...biz keyfimizden mi böyle gevşek davrandığımız zannıcı... ...bu kadar yaşıyoruz biz bu Kur'an'ı... Daha fazlası için cam veriyoruz. Sen niye dedikodu çıkarıp fitne çıkarıyorsun Müslümanların arasında diyor. Sen bizi Kur'an'ı gevşek tutmakla mı itham ediyorsun? Bu boynunun üstündeki şey fazla geliyor bana demiş. Yani kafanı uçururum. <gülüyor> Medineyi terk et demiş. Bir daha da Medine'ye girmeyeceksin demiş. Ee, yani sen Kur'an'dan bir ayet unuttun sözü, ayati bir konu Ömer için nasıl, nasıl böyle söylenebilir? Bir şey? evet. Yani namaza indirgenmiş bir Müslümanlığı yok. Namaz onun içinde bir duygu. Ee, bir kere daha konuşmuştuk burada. Hani bir delikanlıyı merak ediyor Ömer. ya Filanca çocuğu görmüyorum burada diyor. Diyorlar ki çok fena hasta o. aa çok üzüldüm diyor. Sabah namazında görememiş çocuğu. Sonra çocuğa işte o mahalleye giden biri diyor ki bu sabah Ömer seni sordu diyor. O da kalkıp acil bir şey var diye geliyor. Sırılsıklam hasta. ...Selamün aleyküm... ...beni aramış... ...sen neredesin seni görmüyorum diyor... ...çok hastayım diyor... ...E Ömer çağırdı deyince geldin... ...ama Allah çağırıyordu sabah namazına gelmedin demiş... ...yani o çocuğa da uyarladığı... Evet. ...dozajı bu... ...kendine de Allah çağırırsa gelinir... ...beşer kim oluyor... Hı -hı. ...Allah hep Ömer'in içinde... Evet. ...hep Ömer'in içinde... ...yani Allah korkusu Ömer'i ayakta tutuyor... Ömer'in gözünü yaşartıyor Ticarette öyle Ziraat da öyle Bu Ömer'in mantığı Felsefesiz iman mantığıdır Şu e, mezhepten Bu ekolden Aristokrasiden bilmem kimden Etkilenmemiş Ömer yani bir Allah biliyor bir peygamber şey var ya bizde gıdalarda hormonsuz böyle <gülüyor> e, evet. yani doğal gıda <gülüyor> doğal iman var. Ashab-ı kiramın tamamı organik. <gülüyor> çok Allah razı olsun o kelimeyi hatırlayamadım. Evet. Organik iman var Ömer'de yani etkilenmemiş. Bizim bahsızlığımız hocam çok fazla e, öte beri, yani doping almış imanımız bizim. Yani bu süreci irdelemek için söylemiyorum Hocam işte söylemiyorum. o zaman şu ana şeyimize gelelim ee, Gene vakit daralıyor <gülüyor> Aktı gitti değerli dinleyiciler Nurettin Yıldız hocamla Ahmet Taş getiren bendeniz Cemaat meselesini konuşuyoruz Şurayı konuşuyoruz İslam'dan hayata ölçülerde birlikteyiz Hocam Ömer Adıyallahu. radıyallahu anh'in imanı Şura uygulaması, ashabın orada yani Hazreti Ali'nin bedir ashabının şura'daki rolleri, dik duruşları, e, o iman kalitesi, oralardan gelip cemaat meselesine, cemaatlerdeki veya İslami topluluklardaki e, şura uygulamasına oradaki ...hani öndeki insan... ...tabi olan insan... ...onların kıvamına ilişkin... ...şöyle 5-6 dakikalık bir süremiz... ...toparlarsak... ...şimdi hocam... ...eğer biz Ömer gibi iş yapacaksak... ...Allah ondan razı olsun... ...bir camide namaz kılarken... ...Allah için yapıyoruz... ...sevabı Allah'tan diyeceğiz... ...evlenirken Rabbimin razı olacağı bir iş yapıyorum... ...bundan sevap kazanacağım diyeceğiz... ...siyaset yaparken... ...evet maaş alacağım... evet koltuğum olacak, evet makam arabam olacak ama Rabbimle beraberim diyeceğiz. Müslümanlığımızı camide, evde, ofiste, tarlada, siyasette, parlamentoda, belediye meclisinde, yatak odasında, oturma odasında, çocuk parkında Müslümanlığımızda dolaşacağız. Yani sinsi bir layıklığın varlığına dikkat edeceğiz. Sinsi bile. tarikat meclisinde de İmanımız beraberimizde olacak diyeceğim. Bir ilim atmosferinde, bir ders veren bir medrese hocasında da olacak diyeceğim. La havle çekecektiniz anlaşılan. Bu ne biçim söz? Evet. Yani, yani niye la havle çekilir? çekeceksin? Yani zaten buralar bunun için Öyledir, e, değil dinliyor. mi? Öyledir değil mi? Yani peki o soruyu sorayım ben. Yani neden bunu vurgulama gereği duyu, duyalım ki yani? Ya neden duyalım? Şundan dolayı. Biz Allah için tefsir meclisi kurduk. Kur'an evet. tefsiri yapıyoruz. Allah için zikir meclisi kurduk. Burada Allah diyoruz. La hule ve la kuvveti illa diyoruz. Neyse. Fakat nefisler sokaktakinden evde bulduğundan daha fazla pohpohlanıyor burada. Bir kişinin nefsini adeta ilahlaştırıyoruz bu mecliste. Evet. Kuluz, kul olduğumuzu bize bin kere haykıran Allah'ın kitabını okurken bile... ...parmak kaldırıp soru sormaya ödü patlıyor oradakilerden birinin. Ben burada yeniyim, ayıp bana soru sormak diyor. Ben efendinin yanında parmak kaldıramam deniyor. Efendi kazara ara, abdesti bozulsa bir hikmete binağın abdesti bozuluyor. Evet. Peygamber aleyhisselam, ben beşerim, kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Benim için ayağa kalkmayın diyor... Kazara ben içeri girerken ayağa kalkmasa birisi suyu edepten adam yuvarlanıyor gidiyor. Evet. Yani bir züht meclisinde tefsir dersinin yapıldığı bir mecliste bile nefisler taht kurmuş oluyorsa eğer. Oluyorsa eğer. Oluyorsa eğer yani kimin öyle olup olmadığını Allah'tan başkası bilemez. Ama, ama şöyle bir şey yani diyelim züht meclisi gerekli mi? Gerekli zikir meclisi gerekli mi? Gerekli. E onu konuşamayız Kuran, hocam. Evet, Kur'an, evet, Kuran meclisi gerekli Cuma mi? namazı gerekli mi diye bir şey konuşulabilir miyiz? <gülüyor> konuşamayız. Mi? E, ama cuma ama, namazında edep gerekir, hutbede susmak gerekir, konuşuruz. Konuşuruz. Cuma namazını konuşamayız. Zikir meclisinin Allah için e, olması, en başta ne dedik? Cemaatleşmek, mini evet. cemaatlerin olması, bu ümmetin tabii yapısı içerisinde vardır, devlet kapatamaz. Ömer'in devleti de olsa kapatamıyor bu açığı. Evet. Devletin kapatamadığı açığı bireysel bir... E, hizmet türü olarak Sivil bir din desteği olarak Hareketlenme bazında Sivil bir din hareketi olarak Biz bunu yapmak zorundayız Ama e, Müslümanların Desteğini, Müslümanların hayrını, Müslümanların himmetini Müslümanların heyecanını Bir kişinin pohpoplanması uğruna kullanamayız Ya da o kişinin makam şoförü uğruna Kullanamayız Peygamber aleyhissalatü vesselam e onun halifeleri Ebu Bekirler... ...Ömerler, Osmanlar, Hatice Aliler... Abi. radıyallahu anh'ım, Cemihan, ...bu ümmetin içinden bir insan gibi yürüdüler o sokaklarda... Hmm. ...belli bir güvenlik tedbiri alınır şüphesiz... ...neden bir cemaatin başındaki bir insan... ...can güvenliği tehlikesi yaşarsa... ...yani bu o cemaat namına da bir zarar. ...ama bu güvenlik tedbirleri... ...pohpohlama tedbirleri olamaz hiçbir zaman... ...yani nefsini cilalama evet. yönünde bir... E Yapı olmaması lazım. Yapı Şimdi mesela şöyle diyelim... E, ...her gelen bir hoca efendinin yanına gelip... ...şöyle bir çayını içip gitse... E, ...bu hoca efendinin günde 300-400 bardak çay içmesi lazım... ...bu mağul evet. değil. Her gelen iki saat oturup... ...hoca efendiye hanımıyla olan dertlerini anlatırsa... ...bu hoca efendi ne zaman namaz kılacak... ...ne zaman ilimle meşgul olacak. Ama hoca efendi... ...siyasiler gelince randevusu var... ...gariban biri gelince de... ...randevusu yok oluyorsa... Bir sıkıntı var ortada. Hoca efendi demeli ki günde iki saati misal. İki saatin benim müminlerin dertleriyle meşgul olmaktır. Bir ile üç arası kim geliyorsa alalım içeri. Beşer dakika buyursun herkes. Bak bunda hiçbir sıkıntı yok. Peygamber aleyhisselamın da her zaman yanına girilemiyordu. Ömer'in de her zaman ya adam teheccüd kılıyor, Seninle mi uğraşacak? Yani adam abdest alacak gibi. Yani, yani, devletin işini görüyor. Devletin işi görülecek. Evet. Ama zengin fakir ayrımı yaptığın zaman, siyasetçi köylü ayrımı yaptığın zaman e, bu ümmete ait bir iş yapmıyorsun sen o zaman. Ümmetin büyük karakterini Peygamber aleyhissalatü vesselamla sembolleşen, Ömer'le sembolleşen yapısını bozmuş oluyorsun. Yani bu la havle dedik ki niye çekilir? E, ümmeti Muhammed'in bütün bu enerjisi, bu bereketli yapısı bir kişinin nefsini pohpoflamaya, onun nefsini azdırmaya hizmet ettirildiğinde orada İslam'ın ruhu yok, şura yok. Buna itiraz edilince de fitne diyeceklerdir zaten. Bu şura gündemi bile olmaz bu evet. meclislerde. Evet hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, cemaat, e, İslami hizmet toplulukları, onlardaki ölçüler onu konuştuk. Muhterem hocam Nurettin Yıldız özellikle ve emruhum Şura beynehüm. Müminlerin işleri kendi aralarında Şura iledir. Onun esas alınması gerektiğini <gülüyor> ifade ettiler. Kur'an'dan yola çıkarak sahabe-i kiramın ilk raşit halifelerin daha önce Resulullah Efendimizin böyle bir Şurayi müminler için e, Temel Ölçü olarak bildiğimizde